Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Amma ba'du ee, Biz geçen dersimizde Demiştik ki hatırlarsanız Yeni bir baba geldik Gelmiş olduğumuz babın ismi <gülüyor> Gelmiş olduğumuz babın ismi e fi hukm hudur fi hukm hudur nisa ila mescid kadınların mescitlere gelmesi hükmü ile alakalı bab e, dedi. Tabii bunu anlatırken dedi ki konumuza girmeden önce e, fıkıh kitaplarında genelde ya namaz bahsine girmeden önce veyahut da ilgili herhangi bir yerde mescitlerin ahkamı diye alimler özel bir bab açıyorlar. Çünkü fıkhın birçok konusunun gerçekten mescidle alakası vardır. Bundan dolayı biz dedik biz bazısını anlattık zaten. Yani o değindiklerimize tekrardan dönmedik. Sadece baş, isim olarak zikrettik. Bir de kalan bazı konular var dedik. Sürekli karşımıza çıkma ihtimali de var. Onları da bu vesileyle zikredelim dedik. En son geçen dersimizde bir kısmını anlattık ve dedik ki bazı birkaç tane hüküm var ki onlara anlatmadık, onları da inşallah Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde anlatacağız dedik. Evet, şimdi bugün Allah izin verirse <gülüyor> kalmış olan üç tane konumuz var, onlardan bir tanesi mescitlerin üzerine kabir yapmak veya da kabirlerin üzerine mescit inşa etmek. Şimdi biz bu konuya hiç uzunca girmeyeceğiz girmememizin sebebi nedir derseniz nehyedilmiş mekanlarda namaz kılmayla alakalı kısmı kitabımızda işlerken zaten biz bu konuya değindik. Öyle değil mi? Dedi ki peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمُ الْمَسَاجِدَ Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Dedi ki bu ahlak yani velilerin Peygamberlerin salih olduğuna inanılan insanların kabirlerini mescid edinmek Resulullah Aleyhissalatu vesselam tarafından hem lanetlenmiştir ki bu bir haramı yani en büyük büyük günahlar zümresine sokar hem de Yahudi ve Hristiyanlara benzemektir ki Yahudi ve Hristiyanlara benzemek ve umumen kafirlere benzemek özellikle de din alanında dinimiz tarafından tamamen reddedilmiş olan bir şeydir. Hele bir de bu fiil Kendi kendinde kalmayıp İnsanları büyük şirke götürdüğü için Yani o e, Kabrin üzerine inşa edilen mescitte Namaz kılan insanların Zaman içerisinde o kabirde yatan insanın Veya o mekanın bir faziletinin Olduğuna inanması Orayla teberrük etmesi Orada kıldığı namazın daha faziletli olduğuna inanmasına sebebiyet vereceği için Dedi ki bu birkaç yönlü nedir Birkaç yönlü haramdır Ki bugün gördüğümüz gördüğümüzde işte bu türbelerdir içerisinde kabir olmasına rağmen namaz kılınan yerlerdir. Bunlar da zaten maalesef özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra şirki ve şirk dinini ihya etmek isteyen insanların kullanmış olduğu yollardan bir tanesidir. Yani insanlar putları tekrardan getirip dikseler belki çoğu insan bu şirke kanmayacak. Gerçi Rabbinin rahmet ettiği müstesna her gün çocuklarını gene putun önüne dikiyor. İnsanlar da hani şirkin o türlüsü de Maalesef ümmetin arasında yayıldı gitti. Ama bu kabirler yoluyla özellikle aynı Nuh kavminde şeytanın şirki oluşturma şirki baştan şirki başlatmasında olduğu gibi bu yolla maalesef şirk daha rahat ümmetin arasında yayıldı. Evet birinci anlatılabilecek olan mesele odur. Yani kabirlerin üzerine mezhit inşa etmek haramdır. Bu birincisi. Niye haramdır diye soru sorulursa eğer bize deriz üç yönden haramdır. Bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. İki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu fiili Yahudi ve Hristiyanların fiiline benzetmiştir. Ki onlara benzemek kesinlikle haramdır. Üç, bu zamanla insanları şirke götüren fiillerdendir. Yani zamanla e, mescit edinilen kabirler insanları büyük şirke götürdüğünden dolayı. Ve eğer kabirin üzerine mescit inşa edilmişse burada kılınan namaz da batıldır dedik. Eğer bir yerde önce kabir sonra kabrin üzerine mescit yapılmışsa burada kılınan namaz da batıldır dedik. İkinci meselemiz ise hatırlarsanız dünkü ders, yani bir önceki dersimizin başında bir hadis şerif okuduk ve dedi ki bununla ilgili ahkama dersin ilerleyen zamanlarında değineceğiz dedik. O hadiste neydi? İmam Buhari'nin ve Müslüm'ün birçok sahabeden nakletti yani Ebu Sa'id'in el-Hudrî'den, Ebu Urâyle'den vesaire o da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in E şu sözüydü. E la tushaddu'r rihalu illa ila salasati mesacide. Mescid-i haza ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Ve tushaddu'r rihalu sefer yapılmaz. Yolculuk yapılmaz illa ila salasati mesacide. Ancak 3 tane mescide yolculuk yapılabilir. Onlar da nedir? Onlar da Mescid-i Haza benim bu mescidimdir ve Mescid-i Haram Mescid-i Haram'dır ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'dır. Bu hadis-i şerifte dikkat ederseniz eğer, Resulullah aleyhissalatü vesselam bu üç tane mescidin dışında herhangi bir mescide sefer yapılmasını nehyediyor. Herhangi bir mescid, mescidin dışında herhangi bir mescide sefer yapılmasını nehyediyor. Şimdi bu hadis-i şerif üzerinde iki tane anlayış var. Yani bu hadis iki şekilde anlaşılmış. İslam alimleri tarafından. Birinci Allah'ın şekli şudur. Bu nehi umumidir. Bu nehi umumidir. Yani bu üç tane mescit yerinde, bu üç tane mescidin dışında, hiçbir mescide ibadet, ecir almak, onunla Allah'a yaklaşmak kastıyla sefer düzenlenemez. Yani mesela diyelim bu ne demektir? Siz diyelim ki buradan kalktınız, herhangi bir memlekete gidiyorsunuz. Dediniz ki ya orada işte falan sahabenin adına kurulmuş olan bir cami var. Dur ben o camiyi de bir ziyaret edeyim. Hani tabi bu ziyarette kasıt ne? Mutlak ziyaret değil. Hani bu ziyaretimle de bir ecir alayım. Falan sahabenin adına yapılan bir cami veya falan habenin inşa etmiş olduğu bir cami. Bu hadis-i şerifte bu tamamen ne yapılmıştır? Tamamen nehyedilmiştir. Yani hiçbir insan, hiçbir insan yeryüzün herhangi bir parçasına orayı E, görmek işte or orayla Allah'a yakınlaşmak adına oraya ne yapamaz? Sefer düzenleyemez. Yani o seferiyle Allah'a yakınlaştığına, ecir aldığına inanıyorsa böyle bir sefer düzenleyemez. İkinci anlayış ise demiş ki hayır yani bu böyle değildir. Sizin bu anladığınız gibi değildir. Bu sadece diyelim ki işte itikaf için veya özellikle namaz kılmak için veyahut da diyelim işte adak adamak için bu üç tane mescidin dışında bir mescid Ee, olmaz. Yoksa bunun dışında insan mesela diyelim ki bir salihin e, veyahut da bir velinin veyahut da bir peygamberin kabrini, yaşadığı yeri, işte namaz kılmış olduğu mescidi, inşa etmiş olduğu herhangi bir yeri Allah'a yakınlaşmak adına ne yapabilir? E, ziyaret edebilir e, diye bu şekil bir şey. E, tartışma, bu şekil bir e, ihtilaf var. Tabii bu ihtilaf Normalde ilk zamanlarda Şimdi belki diyeceksiniz tamam Hani böyle bir ihtilaf var Bugüne kadar işlediğimiz her konuda ihtilaf var Yalnız bu ihtilaf Bugüne kadar işlemiş olduğumuz her konudaki ihtilaf gibi değil Niye? Çünkü sonradan Özellikle bazı e, Çevreler Yani bu e, putperestlik Kabirperestlik e, Adı altında İslam ümmetinde yaymaya çalışan İnsanlar e, Biliyorsunuz ki E, yepyeni bir din çıkardılar. Yani ve bu çıkarmış oldukları dinin temelinde işte şu kabire gidip orada dua edersen şu kadar ecir var. İşte buradan kalkıp falan adamı ziyaret etmen, bir hacı ziyaret etmen gibidir. İşte falan salihlerin yaşamış olduğu meclise kim giderse şöyle olur falan e, diye dinde aslı astarı olmayan, Allah Azze ve Celle'nin hakkında hiçbir delil indirmediği, onların ve babaların isimlendirmesinden mücerret olan bir din uydurdular. E tabii. E, şimdi bu hadis de Onların uydurmuş olduğu bu dinin etrafında, dinin önünde çok büyük bir engel. Yani onlar mesela din adı altında ne yapıyorlar? Din adı altında onu bunu ziyaret etmeyi, onun bunun kabrine gitmeyi, kabir kabir yani şey kabir gezegeni gibi, kabir gezgini gibi, türbe türbe kabir kabir yatır yatır insanları dolaştırmayı umuyorlar ve bununla da insanların ecir alacağını. E, iddia ediyorlar. Tabii bu aynı zamanda iyi bir rant kapısı. Yani birileri buradan iyi bir e, geçim elde ediyorlar. Bu hadis de onların önünde duran en büyük engellerden bir tanesi çünkü çok açık bir ifadeyle gelmiş. Yani la tusaddur rihalu illa ila salasati mesacida. Ancak 3 tane mescide e, şey yapılabilir. E, sefer yapılabilir, düzenlenebilir. O da nedir? E, Mesci-i Hazre ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa diye bu 3 tane mescidi Resulullah Aleyhisselatü vesselam E, sayyor. Şimdi burada yine çok ciddi bir ihtilaf meselesi yani tarihte böyle insanları karşı karşıya getiren özellikle Şeyhülislam ve Muteemiye ile muhaliflerini karşı karşıya getiren bir mesele. Şeyhülislam ve Muteemiye bu hadis-i şerifte diyor ki hiç kimse Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın kabrini sırf kabri ziyaret etmek için ziyaret edemez. Yani mesela diyelim ki adam e, Şam'dan kalktı. Ben gideceğim Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın kabrini ziyaret edeceğim. Tabi ecir alacağına inanıyor. Bu şekil haramdır diyor İbn-i Teymiye bir sefer. Ancak ne yapabilir diyor adam? Bir adam diyor, Resulullah'ın mescidini ziyaret eder. Eğer mescidi ziyaret etmek izin verilmiştir şer'an. Şayet Resulullah'ın mescidini ziyaret ederse diyor, o zaman Resulullah'ın kabrini de ziyaret eder. O zaman bu ne olmuş olur? O zaman bu meşhur olmuş olur. Çünkü... Sahabenin sünnetindendir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidine gidenler onun kabrini de ziyaret edip Ona ve onun yanında yatan Sahabelerine selam verirlerdi Öyle değil mi? Bu şekilde olur ama mutlak olarak Kalkıp hadi buradan Resulullah'ın Aleyhisselatü Mescidine gidiyorum diye yola çıkmak Bu ne değildir? Bu caiz değildir E tabi şimdi bu Özellikle Duygunun ve aklın Yani İslam ümmetinde biliyorsunuz Sapmanın temel nedeni neydi? Zamanla kitap ve sünnetin önüne duygunun ve aklın geçmesiydi veya kitap ve sünnetin sırf duygu ve akılla anlaşılmaya başlamasıydı. Özellikle duygusal kesimler arasında bu kabul edilebilecek bir şey değildi. Yani İbn Teymiyye'nin söylemiş olduğu bu söz kesinlikle veya zaten selef tarafından dillendirilmiş ama İbn Teymiyye tarafından tekrar dile getirilen, insanların unuttuğu bir noktayı hatırlatma mahiyetinde. Dile getirilen bu söz E, muhalifleri tarafından kabul edilecek cinsten bir şey değildi ve dünyayı onun başına ayağıya kaldırdılar. Yani bu e, sebepten e, dolayı hatta e, İmam İbn-i sonra gelen Şafiilerin çok tanınmış isimlerinden İmam Subki İbn-i Teymiye'ye şifa us yani hastalıklı olanlara Şifa adı altında bir kitap e, yazdı. İbn-i öğrencisi olan Ibn Hadi, muhaddis aynı zamanda. O da Esarimul Menki diye e, İmam Sübkiye bir reddiye e, yazdı. Vesaire sonra onlardan sonra başkaları geldi. Onların reddiyelerini kuvvetlendirip birbirlerine reddiyeler verdiler. Ondan dolayı şimdi bu konu hakkında alimlerin yapmış olduğu bir takım ihtilaflar veya bir takım lafzi ibareler özellikle bu sonradan gelen e, ve kabirperestliği kendine din edinen, Günümüz özellikle insanları tarafından sürekli dile getiriliyor. hayır bak bu konu işte sizin anladığınız gibi değildir. Bu konuda ihtilaf vardır diyorlar. Nedir bu ihtilaf dediğimiz gibi birinci görüş vardır. Bu hadis şerifi umumu üzerine anlayan ve bunun dışındaki hiçbir yere e, e, takarruben din adına ziyaret yapılmayacağını söyleyen anlayıştır. İkinci anlayış ise hayır. Mesela bu böyle değildir diyen anlayış. Bunlar da mesela Hafız İbni Hacer şu şekilde Fethülbari'de sıralıyor. Bu görüşte olmayanların görüşleri. Bir, burada nehi e, haramlık ifade eden bir nehi değildir. İrşad ifade eden bir nehidir. Yani hani bunların dışındaki şeylere gitmek yerlere gitmek ziyaret amaçlı bir fazilet yoktur. Yani bu mescitler diğer mescitlere karşı faziletlidir. Ama diğer mescitlerin birbirlerine karşı faziletli yoktur. Yani ha onda şey yapmışsın, ona gitmişsin, ha bir başkasına gitmişsin. Onun için gerek yok manasına. Yani buradaki nehi haram olan bir nehi değildir. Tabi bu e, lugat açısından kabul edilebilecek bir tevil değildir. Çünkü çok net ifadelerle bazısında Resulullah nehy ediyor, bazısında nefh ediyor. Yani ikisi de nedir? İkisi de birbirinin yerine kullanılan kullanımlardır. Kimisi demiş ki burada kasıt sadece namazdır. Yani burada kasıt umumi ziyaret değildir. Burada kasıt sadece namazdır. Yani hani bu üç mescidin dışında gidip bir yerde namaz kılmayı istemenin anlamı yoktur. Çünkü bu diğer mescidlerin hepsi aynı seviyededir. Ama bu üç mescidin diğer mescidlere fazileti vardır. Kimisi demiş ki burada kasıt nedir? Burada kasıt e, itikaftır. Yani bu üç mescidin dışında hiçbir mescitte itikaf yapılmaz. Kimisi demiş burada kasıt nedir? Bu üç mescidin dışında hiçbir mescitte adak adanmaz. Yani ben adak adadım ki Allah bana şunu yaparsa ben de işte diyelim örnek veriyorum e, Fatih camisinde namaz kılacağım. Mesela bu adak ya, adak adıyorsunuz. Bu olmaz e, demişler. Tabi dikkat ederseniz bu tevillerin hiçbirinin delili yok. Bu tevillerin hiçbirinin delili yok. Ama bu anlayışın umumi bir anlayış olduğunu gösteren delil var. O da nedir? İmam Ahmed'in ondan sonra e, İmam Nesai'nin yani sünnenlerde e, Ebu Hureyre, sahabeden Ebu Hureyre Tur dağına gidiyor. Tamam. Sahabeden Ebu Hureyre Tur dağını ziyaret ediyor. Tur dağı neresidir? Tur dağı işte Musa Aleyhisselam'ın e, Allah Azze ve Celle ile buluşmaya gittiğinde e, işte Kur'an-ı Kerim'in kendisine tecelli etmiş olduğu şeydir. Öyle mi? Ebu Hureyre de bunu düşünerekten gidiyor. Geri dönüşte yolda geri dönerken e, sahabeden biriyle karşılaşıyor. Yolda geri dönerken sahabeden biriyle karşılaşıyor. Bu sahabede kimdir? E, bu sahabede e, ismi Busra Bin Ebi Busra e, diye bir sahabedir. Diyor ki sen nereden geliyorsun? Diyor ben Tuura gittim. Ebu Hureyle diyor ki ben Tuura gittim. Tur dağına gittim. O da diyor ki şeye, Ebu Hureyle'ye Vallahi diyor eğer benim haberim olmuş olsaydı sen gidemezdin diyor oraya. O da diyor niye? Diyor çünkü Resulullah ve Vesselam dedi ki illa tuşa تُشَدُّ الرِّحَالُوا illa إِلَّا فَلَاسَتِهِ مَسَاجِدِ Çünkü ancak sefer üç tane mescide ne yapılabilir? Üç tane mescide düzenlenebilir dedi diyor. Ve Ebu Hureyre de onun bu sözünü ne yapıyor? Ebu Hureyre de onun bu sözünü ikrar ediyor. Ebu Hureyre de onun bu sözünü ikrar ediyor ediyor. E, bu da bize neyi gösterir? Bu hadis-i şeriften anlaşılması gereken ibadet, takarrub, Allah'a yakınlaşmak, ecir almak kastıyla bu üç tane e, yerden başka hiçbir yere, ister bu cami olur, mezar olur, yer parçası olur bir falan ne yapılamaz? Ziyaret yapılamaz. Ziyaret yapılamaz. Tamam? Tabi burada aklımıza hemen şöyle bir soru Yani daha doğrusu muhaliflerin şöyle bir iddiası var Mesela diyorlar ki Eğer böyle düşünürsek O zaman ticaret için sefer de yasak olur O zaman şeydir İlim talebi için sefer de yasak olur O zaman tıp için Yani tedavi için sefer de yasak olur Biz diyoruz ki nedir Biz diyoruz ki hayır Burada kasıt bu değildir Kasıt nedir Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela Müslüm'de sabit olduğu gibi Kuba Mescidi'ni ziyaret etmiştir. Kendisi Kuba Mescidi'ni ziyaret etmeye ne yapmıştır? Gitmiştir. Ama burada Resulullah'ın bu ziyareti Kuba Mescidi'ne gideyim de daha fazla ecir alayım diye değildir. Sadece nedir? Sadece bir ziyarettir. Hakeza sahabe, ki sahabeyi bir kenara bırakalım, sahabeye gelmeden önce... Musa Aleyhisselam ilim talebi için ta Khadr Aleyhisselam'ın yanına kadar gitmiştir. Ve bu ilk ilmi rehledir. Öyle değil mi? Hakeza sahabe kendi arasında ilmi rehleler yapmıştır. Yani biri kalkmıştır bir hadis için bir aylık mesafeyi ayağının üzerine yürümüştür. Ve gitmiştir hadis almıştır. Mesela kim gibi? Cabir radiyallahu an gibi. E, bunlar ne değildir? Sefer için mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde kervan sahibi sahabeler kervanlarıyla beraber yolculuklara çıkmışlardır. Öyle değil mi? Kast edilen bu değildir. Kast edilen nedir? Takarruben. Yani bu yapmış olduğu yolculukla veya ziyaret ettiği yerle Allah'a yakınlaştığını, ecir aldığını, bunun din adına olduğunu. inanırsa bir adam bu seferi o zaman ne olur? Bu seferi o zaman din tarafından nehyedilen yasaklanmış bir sefer olur. Ama bunun dışında mesela insan yeryüzünü ziyaret etmek için gezebilir. Yani ben önceki kavimlerin başına ne geldi bir göreyim. Mesela diye insan sefere çıkabilir. İnsan e, ilim talebi için başka bir ülkedeki, bir camideki, bir alimin yanına gidip orada ilim talep edebilir. Bizim kastetmiş olduğumuz ne değildir? Kastetmiş olduğumuz bu değildir. Evet. İkinci bir mesele, inşallah bu orası anlaşılmıştır. E, i̇kinci bir e, mesele ise şudur. İkinci bir mesele. E, Mescidi i Dlar meselesi. Yani biz hatırlıyorsanız namaz babını işlerken özellikle Peygamber Aleyhissalatu vesselamın şu hadis-i şerifini zikrettik. Dedik ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Oteetu khamsan lem yu'tahunna ahadun qable." Bana beş şey verildi ki benden önce hiç kimseye bu beş şey verilmemişti diyor. Dedik nedir bu beş şey? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği: Biri de ve cu'ile li'l ardu mesciden ve tahura." Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı diyor şimdi e, ama dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yine hadisleri var ve bu hadisler bize gösteriyor ki bunun istisnası var. Yani tamam bütün yeryüzü umumen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e mescit kılınmış ama bunun bir de neyi var? Bir de bunun istisnası var. Mesela hadis-i şerifte ne diyordu? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam El-Arzu kulluha mescidun illa el-makbaratu ve el-hamam. Yani yeryüzünün hepsi mescittir ama kabirler ve hamam bundan istisnadır yeryüzünün hepsi mescittir ama kabirler ve ee, hamam bundan istisnadır diyor mesela aleyhissalatü vesselam ha, o zaman biz burada neyi anlıyoruz demek ki bunun istisnaları vardır bunlardan bir tanesi de nedir dırar mescididir bunlardan bir tanesi de dırar mescididir dırar mescidi nedir dırar mescidi şudur Allah azze ve celle mescidleri iki kısma ayırmıştır Bir Takva mescidi vardır. Bir de Dirar mescidi vardır. Bir Takva mescidi vardır. Bir de Dirar mescidi vardır. Ta takva mescidi olan yerlerde namaz kılınabilir ama Dirar mescidi olan yerlerde namaz kılınamaz. Şimdi inşallah bu konuyu anlatacağız. Dirar mescidi nedir? Şimdi eee biliyorsun Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Tebük Medine'ye gelmeden önce Medine'de Hanzala isimli bir sahabe vardı. Öyle değil mi? Meleklerin kendisini yıkamış olduğu e, sahabe Hanzala. O da kimdi? Uhud gününde münadi insanları cihada çağırdığında e, e, Hanzala yeni evlenmişti. Ve o gece daha yeni eşiyle beraber olduğu için sabah münadi'yi duyunca gusül abdestini almadan evinden çıkmış ve Resulullah'ın ordusuna katılmıştı. Şehit olunca da e, Peygamber Aleyhisselam meleklerin onu yıkadığını haber vermişti. İşte bu sahabenin bir babası vardı. O babasının ismi de neydi? Ebu Amir El-Rahib. Ebu Amir El-Rahib. Ebu Amir, Medine'nin eşrafından olan bir insan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Ebu Amir, Medine'de e, aynı Abdullah İbni Übey gibi o da tanınan, sayılan, sevilen bir adam. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tahammül edemiyor. Tahammül edemediği için de Medine'yi terk ediyor. Ve bu adam Hristiyanlaşmış bir adam. Ondan dolayı da kendisine Ebu Amir El-Rahib diyorlar. Ama Resulullah onun ismini değiştiriyor. Ebu Amir El Fâsık diyor. Resulullah Aleyhissalâtu Vesselam o adama. Şimdi bu adam Medine'ye geldiği zaman Resulullah dedik Medine'yi terk ediyor ve sürekli Medine dışındaki müşrikleri Resulullah Aleyhissalâtu Vesselam'a karşı kışkırtıyor. En son yapmış olduğu icraat da Medine'deki münafık kardeşlerine haber yolluyor. Diyor ki kendinize bir mescid inşa edin. Bu mescid sizin toplandığınız bir araya geldiğiniz yer olsun ben de buraya geleceğim diyor ve davet etmiş olduğu bir Hristiyan din adamının da oraya geleceğini söyler. Yani orada daha rahat Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı toplanacaklar. Bu mescidi inşa ediyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de o sırada Kuba Mescidine yakın bir yerde inşa ediyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de o sırada Medine şey Tebük gazvesine çıkacak. Yoldayken diyorlar ki gelin ey Allah'ın Resulü gel burada namaz kıl. Diyorlar ki sebebini de şöyle açıklıyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar biz e, bazen yağmurlu günlerde, soğuk günlerde Kuba mescidine gidemiyoruz. Cemaatle namazdan geri kalmayalım. Mahalle ehli de namazını kılabilsin diye biz böyle bir şey düşündük. Yani yeni bir mescid inşa edelim dedik. Senin de gelip orada bizim için namaz kılmanı istiyoruz diyorlar. Resulullah ve Sellem da diyor ki ben şu anda yolcuyum görüyorsunuz yani. Hem de uzun bir yola çıkacağım ama Allah izin verirse inşallah ben dönüşte sizin mescidinize uğrayacağım ediyor. Tabi Resulü Aleyhisselatü Vesselam döndüğünde niyet ediyor ki gitsin orada namaz kılsın. Cebrail Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı durduruyor. Cibril Aleyhisselam diyor ki o mescidi işte şu şu şu sebepten inmiştir. Ayet-i kerimeler iniyor. Biraz sonra işleyeceğimiz ayet-i kerimeler. Ve diyor ki e, orada namaz kılma. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da e, sahabeden Malik İbni Duhşem'i yanına çağırıyor. Ey Malik diyor yanına birilerini de al gidin o mescidi yıkın diyor. Onlar da gidiyorlar, o mescidi yakıyor. malik gidiyor, evinden bir ateş alıyor, geliyor ve o mescidi yıkıyor, yakıyor. Daha sonra ne yapıyor? Daha sonra orası çöplüğe döndürülüyor. Ve o bu kıssa da Mescidi dirar kıssası diye İslam tarihine geçmiş olan bir kıssa. Peki Cibril Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne ayet indirdi? Şimdi o ayetlere bakalım inşallah. Ayet-i Kerime'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا O kimseler ki zarar vermek için mescid edindiler ve kufran ve küfür ve tefrikan beyne'l mu'minina ve müminlerin arasını bölmek için ve irsaden limen haraba Allah'a ve resulühu Allah ve resulüne harp edenlerin gözetleme yeri olarak mescit açan şey edinenler. Yani ne oldu? Dört tane madde. Min kablu. bundan önce zarar vermek küfre küfür için yani küfür itikatlarından dolayı Ee, müminlerin arasını bölmek için ve Allah ve رسولüne harp ilan eden insanların karargahı olsun diye. Ve la yahlifunne onlar yemin ediyorlar. İn eradna illa'l husne. Biz ancak iyilik yapmak istedik. O da nedir? İşte hani yağmurlu gecelerde, sıkıntılı günlerde burada ne yapılsın? Namaz kılınsın diye. Vallahu yeşedu innahum lekazibun. Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. La taqum fihi ebeden. ''Orada ebediyen namaza durma.'' Orada aslında ayetin orijinali ney? ''Lâ tekum fîhî ebeden.'' Orada ebediyen ayakta durma. Tabi ayakta durmamak oraya girmemeyi gerektirir. Oraya girmemek namaz kılmamayı gerektirir. Bunlar hepsi bu mananın içerisinde ney? Mülazim. Ondan dolayı genelde tercüme ederken veya meal verirken ne diyorlar? Orada ebediyen namaza durma. Lafız yönünde olmasa da mana yönünde nedir? Doğru olan bir mealdir. La mescidu ussisa ala taqwa min awwali yawm ilk günden takva üzerine inşa edilen mescid ahakku daha hak sahibidir en taqumu fihi sen onda ayakta durmana yani onda namaz kılmana e fihi onda vardır yani ul mescid la yuhibbu na ayyete tahharu <inmizlik> temizlenmeyi sever ve vallahu yuhibbul mutahhiren Allah da temizlenenleri sever Evet şimdi bu ayet-i Zaten hiç bu konuda ihtilaf da yok. Mescidi dirar olan yerlerde namaz kılınmaz ve bu kılınan namaz da batıldır. Ölemin Allah fihi, ebeden. Orada ebediyen namaza durma. Şimdi bunun bunu anlattıktan sonra tabii bu nedir? Yani mescidi dirar nedir? Ha şimdi mesela biz mescidi dirarın ne olduğunu bilmemiz lazım ki hani bizim günümüzde mescidi dirar var mıdır? Veya yeniden mescid-i olabilir mi? Çünkü öyle bir şeydir ki burada namaz kılmamızı istemiyor. Kendisine namaz kıldığımız ilah, kendisine ibarat ettiğimiz ma'bud, buradan kendisine ibarat edilmesini istemiyor. Ve ebediyen orada namaza durma diyor. Bütün yolları ne yapıyor? Bütün yolları kapatıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin girişinde ne yapmıştır? Ayet-i kerimenin girişinde. Bu mescidin inşa edilme sebeplerini, yani insanlar bu mescidi niye inşa ettiler demiştir mesela. O da nedir? Küfür, zarar vermek, küfür yani küfür inanışlarından dolayı kafir olmalarla zaten bu. Müminlerin arasını bölmek ve Allah ve Resulüne harp ilan edenlerin, düşman olanların karargahı mahiyetinde yerler. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, İslam alimleri, İslam alimleri, sadece bununla yetinmemiş bu illeti kendinde barındıran diğer mescitleri de Mescid-i kategorisine sokmuşlar. İslam alimleri, tabi bir kısmı ha bak hepsi değil. İslam alimlerinin bir kısmı Mescid-i bu özelliklerini veya benzerlerini kendinde barındıran yerleri buna kıyas etmişler ve buralarda namaz kılınmaması gerektiğini, buraların hecredilmesi gerektiğini söylemişler. Örneğin mesela kim? İmam Kurtubi tefsirinde kendi alimleri için diyor ki zarar vermek riya ve gösteriş için veyahut da bir mescidin yanına inşa edilen mescid de bizim alimlerimizin yanında mescid-i hükmündedir ve onun yıkılması gerekir. Tamam. Yani bakın burada dikkat edin. Mesela diyelim ki bir mahallede bir mescid var. Birileri de geldi bunun yanına mescid yaptı. Niye? Mü'minlerin anasını bölmek için mesela olabilir. Niye? İşte diyelim riya için, hani adam gösteriş yapmak istiyor. Bu gösteriş için de mescid yapıyor ama bu mescid Müslümanlara zarar veriyor, Müslümanları bölüyor değil mi? Hepsi bir yerde namaz kılıp kardeşlik duygularını pekiştirmek varken birbirlerine ayrılıyorlar. Mesela İmam Kurtubi bu tip yerlerin, onların alimlerinin yanında yani Maliki mezhebi ulemasının yanında e, darar hükmünde olduğunu ve bunların yıkılması gerektiğini ne yapıyor? bunların yıkılması gerektiğini söylüyor. Bakın mesela örneğin e, Hakeza İbn Teymiye rahimahullah bu kısayı anlatıyor yani mescidi e, darar meselesini anlatıyor daha sonra diyor ki Müslümanların mescitlerine benzeme gayesiyle meşru olmayan ibadetler için yapılan yerler de buna dahildir. Yani e, ne gibi mesela diyor? özellikle diyor küfür Müslümanların arasında bölmek bid'at ehlinin Allah ve Resulünün düşmanlarının bidatlerinin cinsinden bid'atlar da olursa burası da meslidara dahil olması daha da ne olur daha da belirginleşir diyor mesela. İhtidar sıratı müstakimde. Mesela İbn-i Kayyim Rahimehullah Zad-ül Maad kitabında Tabuk gazvesinin faidelerini anlatırken Dedi ki ya, bu kısa tabuk gazvesinin dönüşünde vuku bulmuş olan bir kısa Diyor ki İbnül i Kayyım Masiyet olan yerler Yani masiyet yapılsın diye bina edilen yerler de yıkılmalıdır diyor Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Mescid olup Allah'ın adının yüceltilmesine rağmen Masiyet üzere bina edildiği için diyor Mescid-i Dırarı ne yapmıştır? Mescid-i Dırarı yıkmıştır e, diyor mesela Hakeza mesela diyelim ki yani bunun örnekleri ne yapılabilir? Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Yani alimlerden özellikle tefsir kitaplarında ee, illaki bu maddeleri kendinde barındırmasa bile e, bunların e, benzeri mescidler yıkılmıştır. Mesela buna örnek işte Kasimi tefsirinde e, halifelerden Erradi Billah'ın batıninin, batınilerin müşebbihenin yani Allah Azze ve Celle'yi halkına benzeten sapık fırkanın mücbirenin yani insanın hiçbir iradesinin olmadığını kadere teslim olduğunu söyleyen fırkanın birçok mescidlerini yani bunlar sonuçta kendilerini kıbleye nispet eden kendilerine Müslüman diyen insanlar e, özellikle cebriyeye dikkat edin mesela Cebriye, bunların birçoğunun mescidlerini drar e, adı altında yıktığını e, söylüyor mesela ama bak şu da var bununla beraber mesela özellikle Ee, Fatımiler veyahut da Ubeydiler İslam ümmetinin e, topraklarını ele geçirdikleri zaman biliyorsunuz bunlar şey olan batını itikatları olan e, bir fırka. Mısır'da Maghrib taraflarında hüküm e, sürmüşler. Alimler bunların kafir olduğuna icma nakletmiş. Ama mesela çoğu alim o dönemde fetva veren e, o mescitlerdeki imamların küfrüne fetva vermiş. O mescitlerdeki imamların küfrüne fetva vermiş. Mesela bununla alakalı özellikle hele o Fatımilerin veyahut da Ubeydilerin e, imamlarına dua eden. Mesela bununla ilgili özellikle bu güncel itikat meseleleri isimli kitapta e, Kadir İyaz'ın Tertibül Medar isimli kitabından e, o dönemin alimlerinin vermiş olduğu fetvaları telhem de tercüme e, yoluyla aktarmış olduk. Mesela orayı tekrardan kontrol edebilirsiniz. Ama mescitleri terk etmeyi Müslümanlara emretmiyorlar. Yani işte bu mescitleri terk edin, bu mescitler bunların eline geçti artık bu mescitler mescididirler oldu demiyorlar mesela. Bu sebepten ötürü günümüzde de bir ihtilaf var. Günümüzdeki bu ihtilafın sebebi nedir? Günümüzdeki, önce bakın dikkat edin Umumi ihtilaftan söz ediyorum Sonra Türkiye'ye geleceğim Yani bu zikretmiş olduğum ihtilaf Muasır tevhid ehli alimlerinin arasında var olan bir ihtilaftır O da nedir? Bugünkü mescitler Tavgutların eline geçmiş olan mescitlerdir Bugünkü mescitlerde işte hak anlatılmıyor Hatta Müslümanlar kötüleniyor, karalanıyor, bölünüyor Bu mescitler Mescidi dırar olmaya Mescidi dırar mıdır? Yoksa mescidi dırar değil midir? Diye Tevhid ehli alimler arasında Bu konuda ihtilaf Hasıl olmuştur Niye? Çünkü mesela örneğin Ebu Basir'in Bu konuda bir risalesi vardır Şeyh Ebu Basir Diyor ki Allah Azze ve Celle Dört tane maddeyi zikretti bize Öyle mi? Onlar da nedir? Mescidin kuruluş sebebi Yani Eğer diyor Bir mescid Bu ayet-i kerimelerde sayılan Dört tane Sebepten dolayı Kurulmuşsa Yani temelinde bu varsa Tamam bu mescidler Mescididirlardır Eyvallah Ama diyor bugünkü mescidler böyle değildir ki. Bugünkü mescidleri halk yapıyor. Halk yaparken iyi niyetlerle yapıyor. Gerçekten Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için yapıyor. Tağut sonradan geliyor bu mescidlere ne yapıyor? Bu mescidlere el koyuyor mesela. Ki Arap ülkelerinde böyle de değil çoğu zaman. Yani bazı mescidler var. İşte tağut tehlikeli gördüğü zaman kendi imamını atadı. Veyahut da orayı kontrolü altına aldı yerler. Ondan dolayı diyorlar ki bu meseleyi hiç gündeme getirmeye gerek yok. Ama bazıları da diyorlar ki mesela aynı şekilde e, Ebu Katad el Filistinli'nin de yazmış olduğu bir e, şey var, e, risale var. İşte mesela Avrupa'da özellikle cemaatlerin inşa etmiş olduğu mescitler, işte bu sefaretlerin inşa etmiş olduğu mescitler, işte içinde küfrün anlatıldığı, Müslümanların karalandığı ve benzeri e, mescitler. Bu tip mescitlerin mesela e, drar hükmüne gireceğini söylüyor ve o da bunu söylerken bu benim zikretmiş olduğum alimlerin nakilleri var ya bunları naklediyor diyor ki bak alimler herhangi bir mescide dırar diye hükmederken bu dört tane vasıfla yetinmemişler bunlara benzeyen herhangi bir vasıfı gördüklerinde buranın üzerine ne yapmışlar buranın üzerine dırar diye hükmetmişler e, diyor bunu bizim de yapmamız lazım e, diyor çünkü aynı problemler Yani Allah Azze ve Celle'nin mescid-i yıktırdığı aynı sebepler bugün gene aynı insanlar üzerine ne yapıyor? Aynı insanlar üzerine ortaya çıkıyor. Yani bu mescidlerin zararı var Müslümanlara vesaire diye. Tabi bu meselede ne olmuş olur? Biraz açıkçası ihtilaflı bir mesele. Yani biz her ne kadar bu konuda bir tercihte bulunsak bile ama konunun ihtilaflı olduğunu... Ve e, kabul ediyoruz ve bu ihtilafın da muteber bir ihtilaf olduğunu ne yapıyoruz? Muteber bir ihtilaf olduğunu kabul ediyoruz. Lakin tercih yaparken şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gerçekten bazı meseleleri fıkh etmek lazım. Bazı meseleleri fıkh etmek lazım. Fıkh etmek nedir? Şudur. Yani e, bu mescitler, hani bugün var olan mescitler Allah Azze ve Celle'nin yıktırdığı mescitten Müslümanlara daha çok zarar veriyor. Yani her ne kadar, bakın şu anda Türkiye'den konuşmuyorum ha, umumen konuşuyorum daha. Her ne kadar bu mescitleri yapan insanların niyetleri güzel olsa bile ilk etapta. Lakin bu mescitler yani var olan bu mescitlerde icra edilen göre, Bak bir defa en başta şunu söyleyelim. Allah Azze ve Celle o mescidi yıktırdığı zaman dikkat edin. Orada Resulullah aleyhissalatu vesselam var. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam en kuvvetli dönemlerini yaşıyor. Bir devlet başkanı Ve o adamlar propagandalarını da yapamayacaklar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara her türlü engeli koyabilir. Veyahut da bu mescidin imamı bundan sonra benim göndermiş olduğum şu sahabedir deyip Allah, Allah için bir yeri daha Allah Azze ve Celle'nin dinine kazandırıp orada dinini yüceltebilir. Mesela örneğin diyelim ki bir sahabeyi yollar, yanına da bir grup sahabeyi yollar. Bu problem bu şekilde çözülebilir. Buna rağmen Allah azze ve celle burayı yıktırıyor. Niye? Çünkü zarar verecek. Müslümanların arasını bölecek. Orada icra orayı da işi icra edenler kafir olan insanlar küfür itikadına sahipler. Emin olun bugün Müslümanların zayıf olduğu, Müslümanların zaten birçoğunun dinini öğrenirken doğru kaynaktan öğrenemediği ve din denildiği zaman insanların aklına camilerin geldiği yerlerde bu camilerin Müslümanlara vermiş olduğu zarar çok daha büyüktür. Veya kendini İslam'a nispet eden Ama bir türlü gerçek İslam'la tanışamayan insanlar bu camilerin saptırması onların önündeki en büyük problemdir. Yani mesela bugün diyelim siz herhangi bir insanın karşınıza alıp ona din anlattığınız zaman karşınızda en büyük engel cami ve camilerin imamlardır. Öyle değil mi? Çünkü cami meşru dini temsil ediyor. Cami meşru esnafullah, resmi din anlayışını temsil ediyor. Örneğin diyelim siz babanızı karşınıza aldınız. Dinin usulüne taalluk eden bir meseledir ki bu, hiç kimsenin cehaleti mazeret olmaz bu konuda. Bugün içinde yaşadığımız sistem küfür sistemidir ve bu sistemi yöneten insanlar da kafirdirler mesela. E şimdi diyelim siz karşınıza bir yaşlı bir adamı aldınız, ona dinin bu usulünü ona anlatıyorsunuz mesela. Adam size diyor ki, misal, şimdi adam 70 yaşında, 70 yıldır imamla beraber hutbede bu devlete dua ediyor. 70 yıldır imamla beraber bu askere dua ediyor adam mesela. Siz nasıl bu ordunun veyahut da bu devletin kafir olduğunu bu adama anlatacaksınız? Siz ibadet tevhidinden bahsediyorsunuz mesela. ibadet tevhidinden bahsediyorsunuz. Adam işte sadece Allah Azze ve Celle'den fayda ve zarar umulacağını anlatıyorsunuz. İşte Allah hiçbir toprağın, hiçbir kumaşın, hiçbir parçanın insana fayda zarar getirmeyeceğini anlatıyorsun. Adam her sene bu camide yok şu bez parçasına yüzünü sürüyor, yok o kılı alıp öpüyor bundan fayda umacağına e, inanıyor. Yani adam bunları resmi din kurumunda e, yapıyor ve bunları sizin önünüze sunuyor. Yani sizin anlattığınız dini, ibadet tevhidini, hakimiyet tevhidini, dinin olmazsa olmazlarını siz önüne... Mesela siz bir Resul anlatıyorsunuz ona, Resulü her şeyle taklit etmeyi anlatıyorsunuz. Sizin çizdiğiniz resimle Adamın yıllardır arkasından namaz kıldığı Resulullah'ın e, haşa ve kella Resulullah'ı tenzih ederiz bu kafirlerde Resulullah ve Vesselam'ın Yerine oturmuş olan adamın tipi geliyor Adamın aklına alakası yok Öyle mi? Siz bir resul anlatıyorsunuz Mesela hayata bakış açısı küfre, kafire, şirke bakış açıp adamın görmüş olduğu yıllardır börtüden, böcekten, kuştan, ağaçtan, topraktan bahseden adamla o Resulün arasında hiçbir benzerlik yok ve onu din olarak kabul ediyor. Emin olalım ki bugün bu mescidlerin o mescidi dırar diyoruz ya bak ismini Mesela Mescid-i Tefrik dememiştir Allah. Mescid-i Kufr dememiştir Allah. Mescid-i Irsad li men harab Allahe ve Rasulahuhu dememiştir mesela. Mescid-i Drar. Çünkü bu dört tane maddenin ortak çıktığı yer neresidir? İslam'a ve Müslümanlara zarardır. Ve bu mescidler de İslam'a ve Müslümanlara ne yapıyor? İslam'a ve Müslümanlara zarar veriyor. Ondan dolayı bugün çoğu işte Tevhid alimi mesela dünyada. Gerçekten ilginçtir özellikle Arap ülkelerinde. E, bu daveti insanlara ulaştırabilmek için aklımıza, hayalimize gelmeyecek sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Yani bir taraftan e, kendini ehli sünnete nispet eden sapıklar, yani telefi grubun e, propagandası öbür taraftan düşün, o kadar anlatıyorlar, uğraşıyorlar ki orada çile demek, yani e, bizim Türkiye'deki çileyle kesinlikle aynı değil. Orada hapis demek, gözaltı demek, işkence demek. Yani orada ancak yaşayan e, bilir bunları. Bu insanlar bunlara yapıyorlar mesela bir gence kazanabilmek için, bir insana tevhide kazandırmak için. Ama öbür taraftan ne diyorlar? Yok bu camilerde namaz kılınabilir. İşte bu e, imamların arkasında namaz kılınabilir vesaire. Adam zaten o şekilde kaybolup gidiyor. Yani bir şeyh daveti yapıyor, biraz duyuluyor. O şeyh içeriye alındıktan sonra o grup kalıyor. Mesela özellikle Mısır bu konunun en güzel örneğidir. Yani yıllarca tevhid için mücadele etmiş insanlar Daha sonra içeriye alınıyorlar. E tabi davetlerinin bir parçası olarak da tabi üzülerek beyan ediyorum aşırılığa karşıyız diye biz İşte camilere gidilir ya itikadı bilinmeyen insanların arkasında namaz kılınır diye. E on sene sonra bir çıkıyorlar o mecmua komple dağılmış e gitmiş. Niye o insanları yönlendirdikleri adresler o insanları tekrardan ne yapmışlar? O insanları tekrardan bozmuş. Yani mesela bunun Mısır'da gerçekten canlı şahitlerine bizzat ben şahit oldum. İşte bir zamanlar yapılan çok mübarek çalışmaların akabinde o şeyhler cezaevine girince onların arkasından gelen insanlar televizyon şeyhlerinin maalesef saptırmasıyla yoldan çıkmışlar. Ha şimdi Türkiye'ye gelelim özellikle. Türkiye'deki mescidlerin durumu çok farklıdır. Ki zaten özellikle fıkıh ehli olmayan insanlar... Arap alemindeki tartışmaları olduğu gibi getirip Türkiye'ye taşıyorlar. Yani bazısı bunu iyi niyetle yapıyor, hani ilme, ilim adamlarının peşinden gitmeye saygıyla bunu yapıyor ki biz buna bir şey demiyoruz zaten. Lakin bilerek veya bilmeyerek vakaları tutmayan meseleleri getirip Türkiye'nin gündemine taşıyorlar ve işler birbirine karışıyor. Şimdi Türkiye'de camilerin konumu çok farklıdır. Yani Türkiye'de camilerin konumu çok farklıdır. Mesela Arap dünyasında herhangi bir cami devlete bağlı olmak zorunda değildir. Yani en azından diyelim ki bazı yerlerde, belki bazı yerler bundan istisna olabilir ama genel duyduğumuz kadarıyla. Cemaat camileri var, vakıf camileri var, mescitleri var. Bir de devlete bağlı olan camiler var. İki, oralarda imamlık yapan insanların illaki e, devlet imamı olmasına gerek yoktur. Yani sadece Kur'an-ı Kerim hafızı ve fıkhı anladığı hutbe verebileceğine dair elinde belgesi olsun yeter. Yani Türkiye'de var olduğu gibi işlemler vesaire bunlara gerek yok. Ama nedir? Teftiş kuvvetlidir. Yani istihbarat tarafından sürekli bu camiler ne yapılıyor? Teftiş ediliyor. Ama Türkiye böyle değildir. Türkiye zaten, bakın Türkiye böyle değildir. Türkiye'de bir defa cami olup da diyanete bağlı olmayan yer yoktur. Yani cami ise mutlaka bu cami diyanete bağlıdır. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti kurduğu zaman dinin her şeyine harp ilan etmiştir. Dinin her şeyine harp ilan etmiştir. Örtüsünden sarığına, kesinden şalvarına kadar hatta dinle alakası olmayan yani İran alfabesini Türkiye kullanıyor o dönemde mesela Fars alfabesini. Lakin Arap harflerine benziyor diye buna dahi yasak getirilmiştir. Mesela Türkiye tarafından ki düşünün. Bir toplum bütün aydınlarıyla sabah kalktığında cahil bir topluma dönüşüyor. Türkiye bunun yani İslam düşmanlığı Cumhuriyet kurulduğunda bu seviyeye gelmiştir. Ama Diyanet Kurumu'na camilere karışılmamıştır. Neden? Çünkü Türkiye küfrü getirip ikame ettikten sonra Türkiye'ye bariz bir şekilde küfrünü ilan ettikten sonra kendini İslam'a nispet eden bu halk ile gerçek İslam arasında en büyük kalkan olarak camileri ve Diyanet imamlarını kullanmışlar. İlk dönemlerde yaptıkları baskı daha sonra bunun da yanlış olduğunu anlamışlar. Önünü açmışlar. Örneğin Celal Bayar mesela eee İsmet İnönü'nün düştüğü hataya düşmediğini kendilerini ezana Arapçaya çevirerek imam hatiplere açtırarak işte Kur'an kurslarını açtıraraktan bunları bir sipop görevi gördüğünü söylemiştir. Yani bu ne demektir mesela? Hani halkı bunlarla rahatlatmışlardır. İşte yasaklarla bunalan, dinli yaşamak isteyen halkı bunlarla rahatlatıp kandırmışlardır mesela. Şimdi Türkiye'de camilerin varlığı, küfrün meşruluğu demektir zaten. Yani şu anda mesela siz davet yaparken, tabii şimdi çoğu insan bunu anlamıyor çünkü çoğu insan davet yapmıyor. Veyahut da çoğu insan insanları gerçek dine değil kendi batılına e çağırıyor. Veyahut da en son anlatılması gerekeni en başta insanlara e anlatıyor. Bundan dolayı da farkında değil ama... Siz Türkiye'deki gerçek dini Yani tevhidi Allah'ın kulları üzerindeki hakkını insanlara ulaştırdığınız zaman Sizin karşınızda duran ilk şey Camilerin varlığıdır Yani caminin varlığını adam Olur mu diyor ya Senin bu anlattıkların böyle olsa Çünkü şirkin küfrün temeli devlettir Yani devlet kaynaklıdır bu küfürler. Bu şekiller insanların bu halde olmasının sebebi insanların cahil bırakılması, aldıkları eğitim müf bunlar hep direkt devletle alakalı. İşte basın yayın e, vesaire. E, adam bakıyor camiler var, imamlar var, beş vakit namaz kılınıyor. Adam ömrü boyunca cumaya gitmiş. İşte kandil geceleri kutlanıyor vesaire. İşte bu caminin varlığı bile bakın dikkat edin o insanın gerçek dine yönlenmesinin önünde en büyük engeldir. Ve bu camileri Bakın dikkat edin buraya, halk kuruyor olabilir ama daha başından diyanetle beraber kuruyorlar. Yani diyanet sadece halkın parasını kullanıyor burada. Yoksa mescidin temeli de mescidin kendisi de diyanetindir. Mescide atadığı imam da diyanetin Mutlak tasarruf yetkisine sahiptir. Yani çimentonun parasını halk vermiş ne olacak? Halk ee, diyanetten izin almadan bir yerde mescid inşa edebilir mi? halk diyanetle beraber olmadan cami vakfıdır derneğidir kurmadan halk cami inşa edebilir mi? böyle bir şey mümkün değildir onun için bazı İslam davetçileri Türkiye'de bunu birbirine karıştırıyorlar yani o Arap dünyasındaki ihtilafı getirip Türkiye'ye taşıyorlar diyorlar ki camileri halk inşa etmiş kafir sonradan gelmiş buna ee, konmuş istila etmiş öyle değildir Türkiye'de daha başından beri zaten Diyanet işin içindedir. Ee, ha nedir sadece bu çok açık değildir. yani Görüntüde sanki halk inşa ediyor. Sonra Diyanet gelip yerleşiyor. Oysa öyle değildir. Yani Türkiye'de Zaten başından beri bu iş Diyanetledir. Ve en önemlisi ise Birinci zikretmiş olduğumuz maddedir. Yani Müslümanların Velev Mescidi Dırar gibi bir ahkam İslam dininde Olmasaydı bile bu mescidleri Terk etmeleri ve bunu da ilan etmeleri Gerekir. Neden? Çünkü bu Mescidler sahih dinle Tevhid dini la bizim aramızdaki halkın arasındaki en büyük engeldir. Yani varlığı dahi halkın dine tabi olmasının önünde engel teşkil eder. Ondan dolayı bizim bu konuda tercih ettiğimiz görüş bu mescitlerin mescidler hükmüne dahil olacağıdır ve bu mescitlerde namaz kılınmamasıdır. Ha ama dediğimiz gibi bu konuda ihtilaf edilmiştir ilim ehli ixtilaf etmiştir sebebi de meselenin hafi olan bir mesele olmasından e, dolayıdır biz kimseyi bu konuda hani, itham etmeyiz kıldığı namazın batıl olduğuna e, hükmetmeyiz tabii imamın arkasında kılmadığı müddetçe ama nedir bizim tercih ettiğimiz görüş saydığımız sebeplerden dolayı buraların Dırar Mescidi olmasıdır ama nedir bir yerde halkın kendi inşa ettiği bir mescid olabilir mesela işte bu e, şeydir petrollerin mescitleri gibi alışveriş merkezlerinin mescitleri gibi vesaire yani buna benzer hanların mescitleri gibi kastettiğimiz bizim bu değildir. Yani bu saydığımız maddelerin içinde icra edildiği küfrün buram buram koktuğu, din diye küfrün, tevhid diye şirkin, sünnet diye bidatın anlatıldığı yerlerdir. Buralarda Müslümanların ihtinaf etmesi gerektiğine kanaat ediyoruz. Evet. Burada duralım inşallah. Yarın konumuza giriş yapmış olalım. Bu ahirü davana elhamdülillahi rabbil alamin.